Sameros, İlyada, üçüncü kaset b yüzü, sayfa 68'den devam. Git başkalarına buyur. Sözünü geçiremezsin bana. Sanmam bundan böyle sana boyun eğeceğimi. Sana şunu da diyeyim iyice kafana koy. Madem hem veriyor hem geri alıyorsunuz, şu ellerimle dövüşmeyeceğim ben o kız için. Ne sana karşı ne başkasına karşı. Ama tez giden kara gemi yanında başka nem varsa... Ben vermeden alamazsın hiçbirini. İstersen hadi bir denedek gör. Kargımın iki yanında karakanın nasıl fışkırır. İşte böyle düşmanca dalaşıp kaptılar, dağıttılar gemilerini yanındaki toplantıyı. Peleus oğlu gitti çadırlarına gemilerine doğru yanında. Nenoitos'un oğlu ve yoldaşları. Aptevus oğlu tez giden bir gemiyi sürdürdü denize. Seçti yerleştirdi 20 kürekçiyi. Tanrı için bir yüzlük kurban koydu içine. Sonra bindirdi güzel yanaklı kıyarseysi. Çok akıllı geçti başlarına. Hep bindikten sonra gittiler suyun üstünde. Ordunun arınmasını buyurdu Atsevus oğlu. Ordular arındı, attı denize kirlerini. Kurbanlar kesildi. Apollon'a en iyi boğalardan, keçilerden, Ekim vermeyen denizin kıyıları boyunca. Kızaran yağlar dumanlara dolana dolana göklere ağdı. İşte bu gibi işler görülüyordu orduda. da. Ama Agamemnon'un Atilevus'a inadı inattı. Döndü, Taytibios'u, Öribates'e, Amarat iki adamına habercilerine dedi ki gidin barakasına Pelavus oğlu Akileus'un güzel yaraklı Briseis'i elinden tutun getirin. Vermezse daha çok adamlar alırım kendim gider. Karışmam çok kötü olur onun. Ağır sözlerle böyle buyurdu yolladı onları. isteksiz yürüdüler. Ekim vermeyen denizin kıyıları boyunca vardılar. Mayrumi barakalarına gemilerine barakasıyla kara gemisi yanında oturur buldular Akileus'u. Onları görünce Akileus'un sıkıldı canı. Haberciler ne bir şey sordular, ne bir şey söylediler. Kralın karşısında saygıyla durdular öylece. Ama o yüreğinde anladı her şeyi dedi ki: Selam haberciler, reusun insanların sözcüleri. Beri gelin, sizin bir şeyiniz yok. Suçlu adam Emon asıl. Burasıyız. Kızı alasınız diye o gönderdi sizi. Haydi Tanrı oldu. Patroklos getir ve götürsünler. Ama oradan uzaklaştırmak için kötü salgını, Bizim gene iş düşerse benim ellerime. Mutlu tanrılar, ölümlü insanlar, o inatçı kral önünde, şu iki adam tanığım olsun benim, baksana onun kara yüreği hep öfkeli. Ne ilerisini görüyor ne gerisini, gemilerinin yanında, akalar sağ salim, nasıl dövüşecekler, bundan haberi yok. Böyle dedi, o dinledi sevgili arkadaşını Patroklos, çıkardı güzel yanaklı briseysi Baraka'dan, götürsünler diye verdi onlara. Haberciler akaların gemileri boyunca gittiler, kadın da gitti akalarından, istemeye, istemeye. Çekindi Akileus kırçıl denizin kıyısında oturdu Mor engine dikip gözlerini boşandı birden Uzattı anacığına ellerini yalvardı biteriye Anam kısacık bir ömür sürmek için doğurdunsa beni Harik üstlerde gürleyen Olimposlu Zeus'un bağışlasaydı bana ne olurdu? Oysa azıcık bir değer bile verdiği yok Gücü yaygın Agamemnon densizlik etti bana Aldı onun payımı küçük düşürdü beni Akileus öyle dedi boşu boşuna Ulu ana ta dipte babasının yanında onu duydu. Fırladı kırçıl denizin üstüne bir duman gibi oturdu gözyaşı döken oğlunun önüne. Eliyle okşadı onu konuştu diller döktü. Ne diye ağlarsın oğul yüreğine giren acı ne? Derdini anlat bana ben de bileyim. Ayatet Akileus içini çeke, çeke dedi ki biliyorsun ya ne diye baştan anlatayım bildiğim şeyi. Gittik tebaiye Eyton'un kutsal iline yağma ettik Ne varsa aldık kesedik buraya Aka hepsini aralarında bölüştüler Ayırdılar Atreus oğullarına Güzel yanaklı Kais Ama Kais okçu tanrı Apollon'un doğacısı Hemencecik geldi bir yığın kurtulmalıkla Kurtarmaya kızını geldi Tunç zırhlı akaların tezgiden gemileri yanına Helinde Apollon'un şeritleri sarılı altın değneği bir bir yalvardı akalara tekmil. Daha çok yakardı orduları dizen iki Atreus tekmil akalar bağırıştılar birazdan. Alınsın değerli kurtulmalıklar duacıya saygı gerek Atreus Agamemnon'un gönlünce değildi bu. Tersledi kovdu onu ağır konuştu. İstiyarda kaygılandı geri döndü dinledi yakarmalarını Apollon çok severdi onu. Attı Argoslular üstüne uğursuz bir ok insanlar ölüyor yığlıyordu üst üste. Akaların ordusuna Tanrı'nın okları yağdı durdu. Açıkladı bize okçu Tanrı'nın buyruğunu usta yorumcu. Tanrı'yı yatıştıralım dedim. Ben önce derken bir öfke aldı Atreus oğlunu kalktı, verdi gözdağı getirildi isteği yerine. Kayır sese götürüyorlar şu sıra. Gözleri dört dönen akalar tez giden bir gemiyle yanlarında Tanrı için armağanlar var. Çıklı haberciler işte benim barakamdan demin. bana akaların verdiği breyses kızla gücün varsa durma yiğit oğluna uzak elini. Olimpos'a git Zeus'a yalvar yakar. Bir gün sen hem sözünle hem işinle onun gönlünü hoş ettiysem. Durma haydi babamın evinde övündüğünü çok duymuştum. Bir amansız yıkımdan kara bulutlu oğlunu ölümsüzler arasında sen kurtarmışsın bir başına. Öbür Olimposlular zincire vurmak istemişler onu. Bir yandan Here, bir yandan Poseidon, bir yandan Pallas, Athena. Sen gelmişsin Tanrıça çözdürmüşsün zincirlerini. Çağırmışsın koca Olimpos'a çar çabuk. Tanrıların Briasos, tekmil insanların Aygayon dedikleri tam yüz tane eli olan devi. Parantez, o dev ki babasından da üstündür güçte. Kapat, gelmiş oturmuş Kronos oğlunun yanına göz kamaştıran çalımıyla. Bağlamaktan vazgeçmiş mutlu tanrılar korkmuşlar ondan. Git söyle bunları yanına otur, sarıl dizlerine. İstemez mi yardım etmek Troyalılara sor bakalım? Gemilerinin ardına sürmek istemez mi Akalıları? Onları körfez çevresine yok etmek istemez mi? Bilirler krallarının kadrini. Akalar işte o zaman asıl, anlar ne delilik yaptığım işte o zaman. Akaların en iyisini saymayan gücü yaygın agamemnon. Tesis ağlaya ağlaya karşılık verdi dedi ki, ah oğul, bu kara gün için mi doğurdum büyüttüm seni? Uzun değil, kısacık bir ömür verdi kader sana. Ağlamadan hep tasasız gemilerinin yanında kalaydın ne olurdu? Hem ömrüm kısa hem de acınacak bir halim var. Seni ben bu kara günler için doğmuşum demek. Yıldırım seven Zeus'a söyleyeyim dileğini. Gideyim karnı Olimpos'a bakalım beni dinleyecek mi? Sen şimdi ataların tezgiden gemileri yanında kal. Öfkeni açığa vur ama savaştan da üst bütün çek elini. Zeus, okyanusun kıyılarına gitti dün. Kusursuz yüzü yanıkların yanına. Şöyle ne? Onunla birlikteydi tanrılar tek 12 iki gün sonra gelecek yeni Olimpos'a. Tunç eşikli sarayına gideceğim o zaman. Sarılacağım dizlerine. Herhal yola getireceğim onu. Böyle dedi gitti. Akilevus'u bıraktı orada tek başına. Zorda götürülen güzel kuşaklı kadını düşüne öfkelene. Odisevus kutsal kurbanlarla Kayse' vardı tam bu sıra. Körpete girince dürdüler yelkenleri, kodular kara gemiye. Gevşettiler ön halakları çar çabuk. indediler direği çatalın içine. Küreklere yapışıp yanaştırdılar kıyıya gemiyi denize delikli taşlar indirdiler Gemi halatlarla bağladılar çıktılar sonra deniz kıyısına okçu Apollon'un kurbanlarını çıkardılar karaya Kayseris de indi denizler aşan gemiden çok akıllı Odiseus götürdü suna doğru onu verdi sevgili babasının eline dedi ki ey Kayser erlerin başbuğu Agamemnon gönderdi beni kızını sana getireyim diye Poibos'a kutsal kurbanlar keseyim diye dana adına yatıştırmak istiyoruz hepimiz. Argoslulara hıçkırıklı acılar getiren Tanrı'yı öyle dedi verdi sevgili kızını. O da aldı sevine sevine değerli kurbanları dizdiler sunağın çevresine ellerini yudular aldılar avuçlarını arpa taneleri kaldırdı kayıses ellerini yüksek sesle yakardı. ''Ey Kairsey, kutsal killayı koruyan gümüş yaylı, Tenedos'un güçlü kralı dinle beni. Yakarmalarımı nasıl dinlediysen bundan önce, akaların ordusuna yumruğunu nasıl indirdiysen, beni sayıp şimdi de tezelden yerine getir şu dileğimi. Uzaklaştır amansız salgını dana olardan. Böyle yapardı boyboz Apollon da dinledi onu.'' Hepsi yakardılar arpa tanelerini serptiler yere başlarını arkaya kaldırıp kurbanları kestiler Derilerini yüzdüler butlarını ayırdılar yağlı gömlekle sardılar butları iki kat Sonra etler kodular üstüne çiğ çiğ odunların üstünde kızarttı ihtiyar onları Şarap döktü üzerlerine ateş gibi pırıl pırıl beş dişli çatal tutuyordu yanında delikanlılar Butlar kızartıldı ciğerler yürekler yenildi kalan etler parçalandı şişlere geçirildi Kızartıldı iyiden iyi çekildi hepsi ateşten İşler bitti şölen hazır oldu yenildi içildi Şölende de eş bayaldı her insan Yakınmadı bir tek kişi Yenilip içilince doyasıya Delikanlılar şarapla doldurdular sarakları Taslarla dağıttılar tanrılara sunmak için Korularla yatıştırdılar tanrıyı gün boyunca Koruyucu tanrıya şükürler edip Güzel bir övgü söyledi aka delikanlıları O gün duydu bunu Ferahladı hoşnut oldu Gün battı bastı gece Yeminin halatları boyunca yerlere serildiler Bül parmaklı şafak görünce Sabahleyin erkenden Akaların büyük ordusuna doğru yol aldılar Gönderdi koruyucu Apollon Onlara güzel bir yer. Diktiler direği ak yelkenleri açtılar Şişirdi yel alabildiğine yelkenleri Yol açan geminin teknesinde Şakladı bir dalga Dalgaları biçe biçe koştu gemi Akaların büyük ortusuna varır varmaz, çektiler kara gemiyi kıyıya, kumlar üstüne, ta yükseğe destekler kodular altına, dağıldılar barakalara, gemileri boyunca hep birden. Ayağı tez Akileos Peleus'un tanrısal oğlu, o sıra tez giden gemilerin yanında oturmuş, köpürüp duruyordu. Ne gün veren toplantılara gidiyordu, ne savaşa, olduğu yerde öylece yiyordu içi içini, savaşanla aralarını savaşı özleye özleye. Tan yedi ağırınca gene on ikinci günü... ...hep var olan tanrılar başlarında Zeus... ...döndüler Olimpos'a. Tetis unutmamıştı oğlunun isteğini... ...fırladı denizin üstüne... ...yükseldi şapaklı Olimpos'a yüce göklere. En yüksek yerinde çok doruklu Olimpos'un... öbür tanrılardan uzakta... ...oturur buldu iri gözlü Kronos oğlunu... ...çöktü önünde tuttu dizlerini sol eliyle... ...okşadı sağ eliyle de çenesini... ...yakardı Kronos oğlu tanrılar kralı Zeus'a... ...dedi ki Zeus baba... ...bir bin ya sözümle ya işimle... Ölümsüzler arasında yararlı olduysam sana, şimdi yerine getir şu dileğimi. Kısa ömürlü oğluma değer ver, saygısızlık etti Agamemnon. Erlerin başbuğu, aldı onur payını. Yoksun bıraktı onu. Olimposlu yüce Zeus, bari onu sen say. Gücü Troyallar tarafına koy, ne olur? Akalar saysınlar oğlumu, önüne yüce kılsınlar. ...böyle dedi, o bulutları devşiren zevuz karşılık vermedi. Öylece sessiz, sedasız durdu bir haydi. Bırakmadı onu tetiz, yapıştı dizlerine, yakardı yeniden. Tam söz ver bana başınla, ya olur de, ya olmaz de. Olmaz dedi tekmil bölümsüzler arasında, bileyim ne değersiz tanrıçayım. Senin benden korkacak, sanki ne var... Fuzukları devşiren Zeus çok kızdı dedi ki ''Amma da belaya çattık. Bu iş paramı bozacak Herre ile benim. Konuşacak kötü kötü çıkartacak çileden beni. Ölümsüzler arasında benimle hiç da hır çıkarır. Söyle, söyler durur savaşta Troyalılardan yana olduğumu. Haydi geri dön. Sakın görmesin seni here Ne yapmak gerekse bulurum bir yolunu. Başımı eğip bir işmar edeyim de rahat et. Benden gelme en büyük işmardır ölümsüzler arasında bu.'' Yeri alınmaz, aldatmaz adamı, gerçekleşmeden olmaz. Kronos olduk böyle dedi. Çattı kap para kaşlarını, dalgalandı taşları tanrılar kralının, ölümsüz başında tir tir titretti koca Olimpos'u. Bir karara varıp ayrılmadılar böylece. Tetis ışıltılı Olimpos'tan atladı derin denize, Zeus da girdi evine, tanrılar kalktılar ayağa, eşikte karşıladılar babalarını. O da geldi oturdu tahtına. Ama anlamıştı hele görür görmez onu... ...denizler babasının kızı gümüş ayaklı tepkisin... ...kendisiyle bir şeyler konuştuğunu. Kronos oğlu Zeus'a cecik batırdı iğneyi dedi ki... ...hangi tanrıyla neler alıp verdin ey düzenbaz... ...şöyle hep bensiz gizli şeyler düşünür karar verir hoşlanırsın. Candan söylemeye yanaşmazsın düşündüğünü. Karşılık verdi insanların tanrıların babası dedi ki... ...here benim her kararımı bileceğini sanma... ...karım olsam bile ağır gelir sana onlar... Duymam gereken şeyleri senden önce duymak ne bir tanrı ne bir insan. Öbür tanrılardan ayrı düşünmek istediğim şeyler üstüne sakın bana bir şey sorayım deme. İnek gözlü ulu here karşılık verdi dedi ki korkunç Kronos oldu ne diyorsun söyle sordun araştırdın mı bugüne dek. Sen canının istediğini yaparsın her zaman. Gümüş ayaklı tetis denizler babasının kızı korkarım kandırmış olmasın seni. Sabahtan geldi yanına sarıldı dizlerine. Sen de eğdin başını herhal, verdiğin sözü dedin, öldüreceğin akaları olsun hatırı için. Bulutları devşiren Zeus karşılık verdi, dedi ki, kur bakalım, alıp kadın. Gizli kalmasın senden hiçbir şeyim, tek kazancım benden uzaklaşmak olacak sonunda. Kötü bir şeyler olur senin için bu. Doğruysa bütün bu dediklerin, ben istedim böyle olmasını demek. Sus, otur yerine, buyruma boyun ey. Üzerimle yürür indirirsem korkunç ellerimi, Olimpos'taki tanrıların hiç biri yaramaz işine.'' Zeus böyle dedi, inek gözü here ürktü, oturdu ses çıkarmadan, tuttu kendini. Zeus'un evinde gök tanrıları üzüldüler, çıktı sevgili anası ak kollu hereden yana. Ünlü usta Hephaistos konuştu dedi ki, ''Ölümlüler yüzünden böyle dövüşürseniz, böyle gürültü patırtı yaparsanız tanrılar arasında... Ortaya dayanılmaz belalı işler çıkar İşin sonu varırsa daha da kötüye Canım şölenin kalmaz tadı tuzu Aklı başındadır ben bilirim anamı Ona öğüt vermeden edemem gene de Sevgili babam Zeus'u hoş tutsun ne olur Bir daha da böyle azarlamasın babam onu Berbat etmesin şölenimizi Olimposlu ye atmak isterse Onu bu ocaktan Olur ha hepimizden güçlü olsun Tatlı konuş, onun gönlünü almaya bak ana. Olimpos da hemen yumuşar, yar olur bize. İki kutlu tası kaldırıp verdi anasına dedi ki: Alırım anacım, sık dişini, bağrına taş bas. Seni çok severim görmek istemem dayak yediğini. tepem masa bile koşamam yardımına. Ne yapayım? Olimposluya karşı gelmek çok zor. Bir gün sana yardım etmek istedim de hani yakaladıydı beni babacık bacağımdan. Attıydı tanrısal eşikten aşağı, yuvarlandım, gittiydim tam bir gün. Düştüydüm Lemnos adasına, batan günle birazcıkdan canım kalmıştı, ha çıktı, ha çıkacak. Sintiler yerden kaldırdılar orada beni, Hepaistos böyle dedi, ak kollu here gülümsedi. Oğlunun elinden aldı tası, Hepaistos boşalttı tanrı balını bir sağraktan sundu tanrıların hepsine. Koştu durdu oradan oraya, soluya soluya, tanrılarda gürül gürül bir kahkaha koptu. Şölen böylece sürdü gün bakıncaya dek. Ne eşit paylı şölenden yakındı tek bir kişi, ne ki elindeki güzel çalgıdan, Musa'ların karşılıklı söyledikleri şarkılardan ne de. Güneşin parlak ışıkları söndü, hepsi birer birer yatmaya gitti. Ünlü topal, hepsi ahist olsun, usta elleriyle yaptığı evlere. Şimşek savuran Zeus da gitti doğruca. Tatlı uykusu geldiğince, girdiği yatağına çıktı, uyudu. Altın tatlı hele geldi uzandı yanına. İkinci bölüm, öbür tanrılar atlı arabalarda dövüşen insanlar uyudular bütün gece. Girmedi Zeus'un gözüne bir türlü derin uyku, şunları düşündü durdu içinde bitip bir deliğe. Nasıl geri verecekti onurunu Akileus'un, akaları gemilerinin yanında nasıl öldürecekti? Sonunda en güzel göründü ona şu düşünce, gönderecekti Atreus oğla ve memnun ona uğursuz düşü. Kanatlı sözlerle seslendi ona, dedi ki kap git. Akaların tez gemilerine uğursuz düş Atavus barakasına var. Buyurduklarımı tamamı tamamına ona söyle hep birden zırh giymelerini buyursun güç güç saçtı akaların. Alacaklılar Troyalıların koca ülkesini şimdi hemen Olimpos'taki tanrılar arasında kalmadı ikilik. Uydu hepsi herenin dileğine verecekler Zeykus Troyalıları acılar. Böyle dedi. Düş onu duydu çıktı yola. Akaların tezgiren gemilerine vardı çarçabuk. çabuk. Gitti Atreus oğlu Agamemnon'a doğru. Uyur buldu onu barakatında. Sarmıştı dört yanını ölümsüz uyku. Durdu tepesinde girdi Meleus Nestor kılığına. Agamemnon yaşlılardan Nestor'u sayardı en çok. Tansal düş benzedi ona dedi ki atları iyi süren yiğit Atreus'un oğlu uyuyorsun demek. ...kurultayda öğüt veren... ...orduları yöneten... ...bunca işi gücü olan adamın... ...yaraşmaz uyuması bütün gece... ...kulak ver... ...tezelden dinle beni... ...zevustan haberci geldim sana ben... ...dertleniyor uzakta... ...senin yüzünden çok acıyor sana... ...hep birden zırh giymelerini buyuruyor... ...gür saçlı akaların... ...alacaksın Troyalların koca ülkesini... ...şimdi hemen... Olimpos'taki tanrılar arasında kalmadı ikilik... ...buydu hepsi herenin dileğine... ...verecek Zeus Troyallara acılar... ko, sen bunu iyicene... ...unutayım deme sakın... ...bal gibi tatlı uykum uzaklaşınca senden... ...düş böyle dedi çekildi gitti... ...bu olmayacak şeyleri gönlünde düşünür bıraktı onu. Priamos'un ilini alacağını sanıyordu... ...akılsız hemen o gün... ...oysa Zeus neler tasarlıyordu... ...yoktu bundan haberi... ...korkunç savaşta hem Troyalılara... ...hem Danao'lara nice inesiler hazırlıyordu... ...nice acılar... ...uyandı uykudan... ...tansal sesler kulağındaydı... ...doğruldu... ...giydi güzel yepyeni yumuşak gömleğini... ...attı harmanesinin üstüne... Bağladı tertemiz ayaklarına güzelim sandallarını, gümüş katmalı kılıcını attı omuzlarına, atalarından kalma ölümsüz değneğini aldı eline, tunç akaların gemilerine doğru gitti. Şafak Tanrı da yürüyordu koca Olimpos'a doğru Zeus'a, öbür ölümsüzlere günü haber vermeye. memnun buyurdu gür sesli habercilere akaları toplantıya çağırın dedi. ...devde haber akalara. Toplandı çar çabuk akalar... ...açtı memnun Memnon yüreğini... ...uluların kurultayını... ...Pyruslu kral Nestor'un gemisi yanında. Çağırdı hepsini onların döktü kafasının içini. Dinleyin dostlar beni. Geldi tanrısal düş. Kutlu gecede uykumda bana... Tanısal Nestor'a benziyordu tıpatıp. ...görünüşü, boyu, bosu duruşuyla...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 Zeus'tan haberci geldim sana ben dertleniyor uzakta senin yüzünden çok acıyor sana hep birden zırh giymelerini buyuruyor gür saçlı akaların alacaksın Troyalıların koca ülkesini şimdi hemen Olimpos'taki tanrılar arasında kalmadı ikilik uydu hepsi Eren'in dileğine verecek Zeus Troyalılara acılar Ko sen bunu kafana iyice ne? böyle dedi uçtu gitti tatlı uyku da uzaklaştı benden ''Aka oğullarına zırh giydirmeye bakalım şimdi. Çok kürekli gemileriyle kaçmalarını buyuracağım ilkim ben. Deneyeceğim onlara en uygunu bu. koymaya çalışın, diller dökün, beri yandan sizde.'' Böyle dedi, oturdu yerine, kalktı Nestor. Kumsal, Pyros'un kralı, konuştu soğukkanlı ''Düşüne taşına, dedi ki dostlar, Argosluların komutanları öncüleri, başka biri söyleseydi bize bu düşü, yalandır.'' Der. Kuşkulanırdık ondan ama akaların en üstünüdür bu düşü gören. Aka oğullarını silah başına çağralım. haydi. Böyle dedi ayrıldı kurultaydan önce o. Belek taşıyan krallarda uydular erlerin güdücüsüne. Ordular da toplanmaya başlıyordu beri yandan. Hani oyup bir kayadan kovan kovan çıkan arılar nasıl dalga dalga gelir de dönerlerse kasırga gibi. Yaz çiçeklerinin üstünde salkım salkım bir dalga bir yana bir dalga bir yana. İşte tıpkı onun gibi sürü sürü yemilerden çadırlardan çıktı halkı. Aşağı kıyıya doğru meydana yürüdü. Zeus'un habercisi ulak tanrı kışkırtıyor ateşliyordu onları bir bir. Onlar da geliyor toplanıyorlardı. Bir uldu başladı meydanda bir ana baba günü oturmak için itişip kapışan insanların altında inim inim inledi toprak. Dokuz sözcüsü sürmeye bakıyordu halkı. Zeus'un beslediği kurallara kulak verir miydi halk? Kendini tutabilir miydi? Toplanabilir miydi? sonunda oturdu hepsi çığlıklar durdu güçlü Agamemnon elinde değneği kaptı. Hep Aistos yapmıştı dinine, dinine, didine, didine o değneği. Vermişti onu Kronos oğlu Kral Zeus'a. Zeus'ta Argos'u öldüren yol gösterici Hermes'e vermişti. Atları kamçılayan Kral Pelops'a vermişti o da. Pelops'ta erlerin güdücüsü Atreus'a vermişti. Atreus'ta bol sürüsü olan Tiestes'de bırakmıştı ölürken. E, Tiestes de onu taşısın diye Agamemnon'a bırakmıştı. ...bunca adalarda Argos'ta boydan boya sözünü geçirsin diye... ...ada memnun dayandı değneğine dedi ki... ...ey danoğalar, Ares'in yiğit kulları Kronos oğlu Zeus kara belalar sardı başıma... ...o zalim tanrı bana söz vermişti, işmar etmişti... İlyon'u yerle bir edip yurduma döneceğimi... ...şimdi ise aldatıyor beni bir pis düzenle... ...kırılıp gittikten sonra bunca hal Argos'a yüz karasıyla dönmemi buyurdular bana... Üstün güçlü Zeus'un demek bunu istedi şimdi de canı. Nice ülkelere baş eğdirdi bugüne dek, daha da nice ülkelere baş eğdirecek ne çare üstün bir gücü var onun. Bir sen sonrakiler bunu öğrenirse ne acı. Ataların böyle seçkin kalabalık ordusunun kendilerinden daha az insanlara karşı böyle boşu boşuna savaşmaları, görüşmeleri ne fena. Atalarla Troyalılar namusumuzla an diksek, iki yanı da bir saysak, Troyalıları yurtlarında toplasak bir araya, biz akalar onar onar sıra olsak. Hep sıraya bir şarap sunan düşer, Troyalılardan düşe düşe. Üstelik boşta kalır bir hayli sıra, işte böyle diyorum ben size. Şu ildeki Troyalılardan aka işte bu kadar çok. Ama çoğu illerden karga atan adamlar yardıma gelmişler. Tutup uzaklara sürüyorlar onlar beni. Benim bu bakımlı iyonu almama engel olan onlar işte.'' Uluzeus'un dokuz yılı geldi geçti Çürüdü gemilerin tahtaları halatlar gevşedi Karılarımızla yavrularımız bekliyor bizi evlerimizde Bırakıyoruz bizde başarmaya geldiğimiz işi yüzüstü Haydi hepimiz bu dediğime uyalım Gemilerimize binelim sevgili baba toprağına kaçalım Troyayı almak artık bize hayal oldu Böyle dedi kalabalık boyunca bu dedikleri işledi Kurultayda bulunmayanların yüreklerine Meydan denizin koca dalgaları gibi çalkalandı Baba Zeus'un bulutlarından çıkan Euros'la Notos'un İkaros denizinde alt üst ettiği dalgalar gibi uçsuz bucaksız bir tarlanın üzerinde batı yeli eserde hani başakları nasıl sallarsa kıyasıya bütün meydan işte öyle sallandı. Saldırdılar gemilere akalar naralarla tabanlarının altında bir toz bir duman birbirlerine haydi diyorlardı bilin gemilere haydi diyorlardı çekin denize gemileri. Yataklarını temizliyorlardı gemilerin, çekip çıkarıyorlardı destekleri altından, evlerine dönmeye can atanların naraları yükseliyordu ta göklere. Hele söylemeseydi Atene'ye şu sözleri vakitsiz bir dönüş olacaktı Argoslulara. Kalkanlı Zeus'un gücü tükenmez kızı, gördün mü başımıza gelenleri? Bak nasıl kaçıyorlar evlerine, sevgili baba toprağına, Argoslular, denizli mengin omuzları üstünde. Bir şanlı zafer belirtisi diye mi bırakacaklar, Priamosla Troyalılara, Argoslu Helene'yi? Birçok akalar, bu Troyada, baba toprağından, sevgili yurtlarından uzakta, o Helene uğruna ölmediler miydi? Git hadi, karşı tunç zırhlı akaların arasına, yumuşak konuş, yola getir her adamı. ...sıvrık burunlu gemileri denize sürmesinler. Hele böyle dedi. Dinledi onu gök gözlü tanrıçe Atene. Fırladı indi Olimpos'un doruklarından. Akaların tez giden gemilerine vardı çarçabuk. Zeus gibi akıllı Odysseus'u buldu. Sağlam döşemeli kara gemisine ayak basmamıştı Odysseus. Acılar katlamıştı yüreğini. Gök gözlü Atene yaklaştı ona dedi ki... ...kurnaz Odysseus, Zeus'tan doğma Laertes oğlu. Çok kürekli gemilerimize sığınıp da... ...böyle mi kaçacaksınız sevgili baba toprağına? ''Bir şanlı zafer belirtisi diye mi bırakacaksınız Priamos'la, Troyalılara, Argoslu Helena'yı?'' ''Birçok akalar bu Troya'da, baba toprağından sevgili yurtlarından uzakta, o Helena uğruna ölmediler miydir?'' ''Haydi git, karış Tunç akaların arasına, yumuşak konuş, yola getir her adamı, kıvrıp burunlu gemileri denize sürmesinler.'' Atenet böyle dedi, Odiseus da sesinden tanıdı onu, başlatıp koşmaya attı harmanisini omzundan, Arkasından giden İtakeli haberci Öribates yakaladı Armani'yi. Odysseus çıktı Atreus oğlu Agamemnon'un karşısına. Atalarından kalma ölümsüz zeyneğini aldı elinden. Gitti Tunç zırhlı akaların gemilerine doğru. Yanında duruyor her kralın ileri gelenin yumuşak konuşup bakıyordu yola getirmeye. Yahu yakışık alır mı komak seni korkak yerine? Sen gözü korkacak adam değilsin ki hem kendin kal burada... Hem durdur erleri. Bilemezsin Atreus oğlunun niyetini. Aka oğullarını yokluyor şimdi o ama ezecek yakında başlarını. Kurultayda ne dedi? Hepimiz duyduk mu ki? Öfkenilip de akalara yıkım getirmesin sakın. Zeus'un beslediği kralların amansızdır öfkesi. Krallık yetkisi Zeus'tan gelir. Akıllı Zeus kralları sever. Kimi bağırır çağırır bulduysa o dürtü değneyle söylendi durdu. Çırpınma, söyle, sersen, otur yerine, başkalarının da sözüne kulak ver. Daha güçlüdür onlar senden, sen savaştan anlamaz korkan birisin. Ne kurultayda geçer sözün, ne savaşta geçer. Hem biz burada hepimiz kral değiliz ki, her taraftan bir ses çıkarsa iyi olmaz. Bir tek baş olmalı bir tek kral. Kurnaz, Kronos oğlu şu bütün yetkileri Size krallık etsin diye verdi Agamemnon'a. Buyura buyura dolaştı bütün orduyu. Gemilerden barakalardan uzaklaştı onlarda. Yürültülerle geldiler meydana yeniden. Komurda bir denizin dalgaları hani kıyılara çarpar da nasıl? Tıpkı onun gibi işte. Oturdu herkes yerine öylece kaldı. Yalnız tersi kopardı yaygarayı. Konuştu ileri geri. O tersi saçmalar dururdu bir teviye. Kralları kızdırmak için laf ederdi gelişi güzel. Argosluları diye yeter ki. İlyona gelen en çirkin kişiydi o. Bacakları çarpıp bir ayağa aksaktı. Sırtı kambur, göğsü çöküktü içeri. Kafası omuzlarının üstünde sivriydi. Tek tüktü başında saçı, Akileus'u, Odysseus'u tiksindirmişti en çok. İkisine de bir teviye söver dururdu. Şimdiyse Agamemona sövüp sayıyordu ağız dolusu. Akalarda krallar çok içerliyorlar. Kim besliyorlardı içlerinde ona. Ama tersites çıkıştı bağırdı avaz avaz. Yine mi bir isteğin var Atreusoğlu? Barakaların Tunç'la kadınla dolu. Bir şehri alır almaz biz akalar. Onları sana verdiydik ilk beşin. Bir de altın mı istiyor yoksa canın şimdi? Tutup bitirelim Troyalılardan birini. Gelsin babası kurtulmalık versin sana. Altınlar versin sana öyle mi? Taze bir kadın mı istiyorsun yoksa düşüp kalkmaya? Bütün gözlerden uzakta kapatmaya kendine. Baş bulsun yakışık almaz Akaoğullarını yıkıma sürüklemen. Size diyorum Akaoğulları, hey Akaoğulları denmez size artık. Aka kadınları demedi. Sizi aşağılık elifler sizi. Haydi yurtta dönelim gemilerimizle. Tek başına bırakalım Troya'da onu. Otursun Onur payının üstüne. Yardım etmeyelim de görsün sonunu. Saygısızlık etti Akileus'a. En üstün yiğidimize aldı Onur payını, yoksun bıraktı onu. Akileus'un içinde büyük bir kin yok gene de. Hem o gevşek davranmasaydı sana Akileus bu senin son küfrün olurdu ona erlerin güdücü, güdücüsü Agamemona tersi pes böyle çıkıştı tanrısal Odiseos da geldi yanına baktı şöyle aşağıdan payladı ağır konuştu gül sesli bir sözcüsün ama boşuna gevezelikten başka bir şey değil yaptın bir daha tek başına krallara çıkışmaya kalkma Senden aşağılık tek yaratık yok bence Atreus oğulları İlyon'a gelenler arasında. Çok iyi edersin kralları dilini dolamasam, sövüp saymasam biteriye dönmemize ön ayak olmasam. Bilemeyiz bütün bu işler nasıl olacak, Akaolları iyi mi dönecekler kötü mü? Sen tutmuş sövüp sayıyorsun Atreus oğulu Agamemnon'a, erlerin güdücüsüne, Argoslu yiğitler ona armağanlar verdi diye Hem çatıyor hem ağız kalabalığına Doğuyorsun işi Baksana diye. Bu dediğimde olacak hani Böyle zıpırlık eder görürsem seni bir daha Varsın Odiseos'un omuzları üstünde durmasın başı Bana bir daha Telemakos'un babası demesinler Tutup anadan doğma etmezsem seni Çırılçıplak ayıp yerlerini örten gömleğini çıkarmazsam sırtından Adam akıllı pataklamazsam seni Göndermezsem tezgiden giden gemileri ağlaya ağlaya Öyle dedi. Beyneğiyle sırtına omuzlarına vurdu. Tersites olduğu oldu iki büklüm. Gözlerinden yaşlar aktı tane tane sırtında. Altın değnekle vurulan yerde kanlı bir şiş peyda oldu birdenbire. Diz çöktü baktı acı acı. Sidi yaşlarını. Tatlı bir gülme aldı herkesi. Herkes baktı yanındakine. Şöyle dedi. Odysseus'un nice yararlıkları var bize. İyi öğütler verdi yönetti savaşı. Ama en büyük işi şimdi gördü asıl. Ağız dolusu söven adamın kesti sesini. Bir daha...